Başladık mı? Başladık. Selam gençler. Gençler selam. Nasılsınız? İyiler Risto, bayağı iyiler. Sana da selam söylediler. Aleyküm selam. Annenizgiller nasıllar? Hepsi çok iyiymiş. <gülüyor> o zaman e, madem uzatmayalım diyorsun, e, niye buradayız, ne yapıyoruz, ne ediyoruz onu bir açıkla bakalım. Az sonra dinleyeceğiniz podcast e, aslında bir Oscar özel yayını. Evet. Bunu canlı yapabilir miyiz diye de düşündük. Çeşitli hatta e, Kırmızı da mı konuşsak diye düşündük. Bir sürü şey düşündük ama hiçbirisini yapmadık. Evet. Yani mantık olarak zaten gecenin üçündeki bir töreni canlı yapmak ne kadar mantıklı. Yani bir hani periskop yayını falan diyenler oldu. Olabilirdi belki ama bizim de kafamız çok güzeldi abi. Evet bir de başkasının evinde periskop yayını hani sıkıntı. Yani izin almadan diyorsun. Tabii. İzin verirdi bence ama... <gülüyor> Bence o haliyle vermeyebilirdi. Yani biraz dağınıktı çünkü. Evet. O zaman uzatmayalım. 88. Oscar ödül töreni için toplandık. Toplandık evet. dediğimde nereden baksan 4 artı 1 kişiyiz. 4 artı evet. O bir kişi de sayılmaz sanki ama. Ya ama bilmiyorum horlamalarını falan duyabilirler. Horlamalarını belki. duyuyorlar. Abi. Evet. Ben de tamam. editlerken bayağı duydum kesebildiğim yerleri kestim ama hani kesilmiyor bazı şeyler. Ha, 4 artı 1 kişiyiz. Artı 1 kişi bütün ödül töreni boyunca uyuyan Raymond. Evet. Koca ayak var. Koca ayak var. Daire. İki tesp var. Vardı. Biz vardık. Sen kimsin? Ben Aristo. Ben de Kafka eski. O zaman Oscar özel yayın. Oscar özel yayın. Neyse o zaman ilk aradayız. İki ödül verildi şimdiye kadar. İkisini de tutturamadık. Hangileri verildi? Orijinal screenplay ile Kısa uyarlama... Uyarlama. Evet. Orijinal senaryo ile uyarlama senaryosu için ödüller verildi. Bizim ee, tahminlerimiz neydi? <gülüyor> bizim tahminlerimiz... Room, Carol, Marge... <gülüyor> <gülüyor> Hepsinden marpiyon <bir> yapıyor. <gülüyor> yani bence ne? istatistik iyi olarak iyi yerleşiyorlar. Yani. Çekip seçmediğimize veriyorlar yani. Spotlight mı aldı? Ee, evet. En iyi Özgün'ü Spotlight aldı. En iyi uyarlamayı da Big short. short aldı. Biz orada da hepimiz sanırım aynı cevabı verdik. Evet, en al, en alttakinde hepimiz Inside Out dedik ki bence yani Inside Out'a hala verilmeliydi ama animasyon diye herhalde biraz... Aynen öyle. Biraz e... biz saflık etmişiz animasyona verirler diye düşünerek... Evet. Bence Oscar'lar ırkçı falan değil abi. Herifler direkt türcü. Evet. <gülüyor> Ama öyle bazı seneler en iyi film gerçekten animasyon olmasına rağmen şey yapmıyorlar. Animasyona vermiyorlar Oscar'ı. Biz onu konuşmuştuk. Daha önce hani en iyi film sırasına koydukları animasyon filmler vardı. Vardı. Yani adaylar arasında. Ama yani kazanmayacağı zaten belliydi. Evet. evet. Ya bence 3 fasılda bilecek olanlar 3 dalda katılabilirdi. Saydır. 3 dalda alabilirdi yani. En iyi film bence. En, en, en iyi animasyon, animasyon, en iyi özgün senaryo bence. De. Ama neyse yine en, en iyi animasyona daha gelmedik. Evet. Chris Rock'ın Rock açılış konuşmasını demedik. Evet. E, bu Zenci boykotu muhabbetini Evet. Normalde farklı bir e, şey varmış, program varmış komple. Ondan sonra bu boykotlar başlayınca baştan sıfırdan yazmış bütün ee, şovu yani direkt zaten o, o mevzuyla girdi işte insanlar niye e, boykot ediyor Hollywood ırkçı mı değil mi falan filan çok da hani kelime seçimi çok bodoslama değildi ama hani Baris kafadan girdi mevzuya çok, çok net bir şekilde Hollywood ya, akademi ırkçıdır dedi yani, çok net yok aslında yani. akademi ırkçıdır demedi de Hollywood'da ırkçılık var dedi bize eşit şartlarda pes, imkan fırsat tanınmıyor dedi yani Alkışlar tek tük zorlama, o da hadi alkış olsun diye. Baris hani seninle. fırsat verirse biz daha iyisini yapardık, Oscar'ı hak edecek adam çıkardı orada demedi. ama Onu kastettiğim ayette. Yani, aha başlıyoruz galiba. O zaman şimdilik biz Oscar'a Oscar devam görelim. ediyoruz. Çabuk. Döndük. Hmm. Döndük mü? Döndük. E, kaç ödül izledik an Toplamda 3, 2 tanesini zaten söylemiştik. Orijinal senaryoyla uyarlama senaryoyu. Kısssana abi. Chris Rock giydirmeye devam ediyor. Şu an işte bayağı en iyi... Evet. En iyi film adayı filmlerin içerisinde zinci montaj, montajı yapıp... <gülüyor> üstüne bütün Amerika'ya... Yani bize hani bir ay verdiniz gibisinden hani Black, büyük. Black History Month muhabbeti <gülüyor> yani Bütün Amerika'ya büyük giydirdi evet. yani. Bu arada bilerek bulabileceği en açık ten renkli evet, evet. zencimsi insan yavrusunu çıkartaraktan <gülüyor> oradan da bir geçirdi. Bir daha yardımcı kadın oyuncu Iı, ödülleri de verildi. Evet, ben Rooney Mara bekliyordum olmadı. Adaylar arasında işte e, Deinish Girl'dan Alicia Vikander vardı, e, Rooney Mara vardı Carol'dan, Jennifer Jason Leigh vardı şey e, Hateful Eight. Ondan sonra Rachel McAdams vardı Spotlight'tan bir de Kate Winslet vardı, Job. Steve Jobs'ın. Kim kazandı? Alicia Vikander kazandı. Aldı. Evet. Bence Jennifer Jason Leigh'in hakkıydı bence de hakkıydı ama ben yine de neden sevriyorum imal ağzını <gülüyor> <gülüyor> bu arada size söylemedik galiba biz kendi aramızda bir Oscar Toto oyunu oynuyoruz şu an 3 kategorinin 3 evet. ödülleri dağıtıldı ve birer tane bilmiş insancık var burada bir koca ayak bildi de ben bildim bir tane o da yardımcı kadın oyuncu dalında ne kadar yani olaya hakim olduğumuz da burada <gülüyor> görülebiliyormuş. Bence adil ya. değil abi. Yani evlen yani, ödüller, ödüller adil değil. değil gerçekten <gülüyor> değil. Yani. Biz bence bu arada bu arada zaten. adalet tartışan arkadaşlara sormak istiyorum bilerek mi seçtiniz adaylarınızı? Ben şeyi bilerek seçtim. Ben bilmeyerek seçtim. <gülüyor> ben de bilerek seçmedim. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Şu ana kadarki kategoriler yani bildiğimiz şeylerdi Inside Out'da, Ha evet, e adaletsizlik e falan. var. Ceren'te Jason Lay'ın performansını seyrettik, şey yaptık. Diğerleri de... Yani Inside Out'da bir adaletsizlik söz konusu bence de. Ama şey akademiden de beklemiyorsun böyle bir adalet. O yüzden sıkıntı yok bence. Bir şey de e, akademinin mesela genelde kadın oyuncularda sevdiği bir şey var. Genç olana ödülü verme. Böyle bir şey var. Böyle bir eğilim var mı? Var. Yani. Vallahi bilmiyorum ben hani, hatırlamıyorum o kadarını. Genelde böyle daha yaşlı kadınlara belli bir şeyse mesela daha gencini tercih ediyorlar gibi geliyor bana. Hmm. Orada da bir ayrımcılık var diyorsun. Bir ageism var mı diyorsun. ayrımcılık diyorsun. Evet sanki onları böyle daha motive etmek ister gibi. Hani yani yaşlı oyuncular siz zaten oynadınız yaptığınızı yaptınız Arada onurlandırdıkları oluyor o anlamda söylemiyorum. Söylemeden önce. Ya evet bazen oluyor yani. <gülüyor> o yüzden Sylvester bu gece ödül alacak diyebilir miyiz? Yok işte. Yani <gülüyor> yani yani siz oynadığınızı oynadınız. Abi, ödül vermesinler yani. de ölmesin adamlar. <gülüyor> Ölmeden önce. Bence de yani ödül vermesinler yani. Ama bence geleceğiz gerçi oraya da. O şeyi incelemek lazım ama gerçekten ben öyle bir şey olduğuna inanıyorum. Kap ya genç, ya bu arada bu sene Oscar'larda bir sıra değişikliği yapmışlar. İşte güya işte yapım ıı, sürecini takip eden bir ıı, ödül dağıtım şekli uygulayacaklarmış. O yüzden nereden nereye atladı? O yüzden işte senaryodan şey atladı. Yardımcıya Yardım atladı. Ya yani oyunculuktan bahsedecek herhalde. Ondan sonra prodüksiyona geçecek. O zaman en iyi erkek, en iyi kadını da daha önce e, En sona kalmayacak yani. Evet. Yani en, en son en, en son en iyi film ya da e, evet en e, iyi, iyi, iyi film. En iyi film onun öncesinde da. de en iyi sound miksajı falan. O, o zaman şey de... devam ediyoruz. Döndük mü? Döndük. Ne, ne neler? <gülüyor> en iyi kostüm tasarımı. Ee, ee, ve e, en iyi make up hair. Makyaj. Bir de en iyi uygulaması. Ne? 3 şey, üç, üç, üç şey. Bir şey daha. <gülüyor> ben bir şey kaçırdım Onu mı? Onu açıklamadılar. iki tane açıkladılar. üçüncü hayır. Şimdi... 2 tanesini üç, verdiler 3 tane açıklamadılar mı? saç ayrıydı tabi saç ay yok yani. yok saç, saç ve makyaj, makyaj beraber, beraber evet. en iyi kostüm, kostüm tasarımı prodüksiyon bir üç de prodüksiyon var vardı. evet doğru prodüksiyon set tasarımı evet şimdi kostüm tasarımını Mad Max Fury Road aldı haklı Kaniyetli. Saç makyajı da Mad açık Max, Max Fury Road aldı. Abi. Sahne tasarımı koltuk istiyorum. sahne e, prodüksiyon tasarımını da Mad Max Fury Road aldı. Peş peşe 3 tane Oscar aldı. Şu anda bizim Toto'da son dürüm dürüm. <gülüyor> açık mı ne? Ben 3, Kafkaesque 2, Daikitas 3, Koca Ayak 3, <gülüyor> bir de Raymond's şu an horlamakta olan Raymond <gülüyor> <iki. gülüyor> 2. E i̇yi performans onda yalnız ben uyumu verdim. Döner her uyurum demiş adam daha ne. Bu üç ödülü almamak çok yani hak ederek kaldı. Hak aldı. ederek kaldı. Ee, bundan sonra hani demin onu konuştuk. Kafka, de o da zaten seninle konuştuğunu söylemişti Risto. Ee, <gülüyor> yani <gülüyor> Risotto diyesin <söylüyorum. gülüyor> Acıkmış olabilir Yani hani en iyi filmi verirler mi diye. Evet evet hani demiştik ya acaba evet. en iyi filmi de verirler mi demekse yani yani... Valla bu kadar eleştirmenler tarafından beğenilip de gişe yapmamış olması aslında bir Oscar <gülüyor> kriteri olabilir. <gülüyor> evet, <aslında gülüyor> Geri dönüyoruz. Olan... Döndük. Ne verildi abi? En iyi bir En iyi... E... Film Editing verildi, Kurgu Kurgu. bir de On... bir şey daha verildi ondan önce, ondan Mad de... Max kazanmalıydı dedik de kazanmalıydı. Sinematografi verildi, Aha. Sinematografi dalında da The evet. Revenant, Revenant aldı. aldı, Editing dalında da evet. Mad Max aldı. İkisini George... de Mad Max almalıydı. <gülüyor> Katılıyorum, bence... Bir sinematografiyi yani yani. ben Tarantino <gülüyor> alır diye düşünmüştüm, Hateful Eight, kesinlikle Hateful Eight almalıydı. <gülüyor> Bu arada ufak bir dipnot kurguyu yapan Mad Max'in kurgusunu yapan da George Miller'ın karısı. Karısı. Evet. He. Karısı kurgu. E, ben kurgusunu... biraz Zion'le şey benzetim. E... Diane Kitten. Evet Diane Keaton'la <gülüyor> benzettim. Evet tarz olarak benziyordu biraz. Ama yani şey... Sanki Annie Hall'u gençliğinde izleyip de çok beğenmiş. <gülüyor> Hiçbir zamanda o şeyden çıkmamış etkiden çıkmamış gibi bir hatundu kendisi. Bu arada Chris Rock geçirmeye devam ediyor. Bilmiyorum bu kadarına yani böyle sanki bazı şeyleri... Akademiden izinsiz Siz araya mı aldı? aldı diyorsun Bilmiyorum, Abi, Bazı Videolar Ay, böyle... yayınlanıyor. Ay, video için söylemiyorum ama bazı şeyler hani bayağı sert yani. Black History Month Minute. <gülüyor> Black History Month muhabbeti daha çok evet. devam edecek demek ki. Yani. Evet. Aynı. Programın sonuna kadar. Şey, Jack böyle, Leke, <gülüyor> Creed de, de işte neydi? E, o Michael B. Jordan. Ha, of, onu da yani aday olmalıydı demeye getirdi. Gerçi yani ben çok iyi oynadığını düşünmüyorum işte. Yani şey NBA'ye yani, hak edecek bir oyunculuk değildi. Yani hani Sylvester'in oyunculuğunu da sevmedim ben aslında o filmde ama hani Sylvester bile ondan daha iyi oynuyordu. Kesinlikle. Şey iyi de ama ağır baskı var hala Revenunt'a. Deste ayı bile gelmişti yani. <gülüyor> evet. Chris, ben Chris Tucker deyip biliyorum. Chris Rock. Herhalde o ayı kostümün içinde takılıyor. girmemiştir ya. Tembellik etmiştir. <gülüyor> bir de belki de girmiştir de sonra onunla ilgili espri yapar. Siyahları böyle kullanıyorlardı ya. Bir de ne vardı? Siyah şeyde. Straight Outta Kempton'dan. Evet. Bir karakter. Ama o hani illa siyah olduğu için değil. De yani zaten filmde bütün herkes siyahi olduğu için direkt hani suçlu siyasan suçlu şeyine indirgenemez belki. De. Bence olabilirdi. Ona, yani. ona o da vardı. Zaten hani polislerin Başka siyahları vurmasını sinemaya bahsederek. giderken vurulan şeyler içinde işte e, öyle bir gönderme yapmışlar. Evet. Gerçi aslında çoğu hayatta kendileri de gelebilirlerdi. Çünkü e, gerçek hayattan uyarlama filmler için her filmden spotlight'tan işte gerçek ne o? Her şey gösterdiği e, işte, için evet. Ondan sonra işte Joy filminden gerçek Joy'u falan gösterdiler. Hani Ice Cube istese gelirdi ama büyük ihtimalle protesto ediyor. Evet. Diğer e, hayatta olan işte ne bileyim Dr. Dre falan da gelebilirdi ama herhalde o da protesto ediyordu. İhtimal öyledir. Ya yani onlar bir de Kanye West gibi yani dönek olduklarını zannetmiyorum en azından. Hani ırklarına sahip çıkmışlar. <gülüyor> bir ama dönüyoruz. Bu da, ama da. Bu Adamım zenci. Kanye West'e cevap hakkı doğdu. <gülüyor> Haktını o zaman bağlanıyor şimdi. O zaman geri dönüştüm. Devam ediyoruz Oscar'a. Evet. Üç teknik ödülden ikisi daha Mad Max'e gitti <gülüyor> evet, çok doğru dedi. Yanılmıyorsam böyle oldu. Evet hangi e, dallar? Sound mixing. Sound. Ses mixajı. Seks mixajı. ses, ses. <gülüyor> Seks mixajı. Ses kurgusu. Sound Editing ve Görsel Efekt dallarında ödüller dağıtıldı. Sesler Mad Max Fury Road'a gitti. Seksler, seksler, evet. Görsel efekte çok şaşırtıcı bir şekilde X Machinaya gitti. Evet, hiçbirimiz beklemiyorduk. Hiç, hiç beklemiyorduk. Ben var, bekliyordum. Yani. <gülüyor> hani karşılaştırıldığında baya bir şey farkı vardı yani. Diğer, yani, ya boluk aras, evet. ya yani, boluk Diğer... adına evet her Ama... adayları Star Wars ve şey olduğunda düşünürsen hani kafayı örüştend düşündüğün Mad Max hani görsel alanda çok dar ala Vallahi... yerde evet X ince Mark dokunmuşlar şeyler. ex makina genelde hani bu tarz ödülleri genelde büyük bütçeli bilim kurgular falan alır visual effect. o, o yüzden de ilginç bir seçim aslında. Evet. Çünkü daha indie kafası bir filmdi Ex Machina. Ee, çok daha dar bir e, alanda geçiyor. Görsel efekt göreceli olarak diğer filmlerden daha az. Ama dediğim gibi işte özene bözene yapmışlar. Adamlar bence e, hak etmedi değil. Film temizdi canım efektlerde vesaire herhangi bir şey yoktu ama tabii görsel efekt deyince daha böyle bir... Tatlamalı e, çatlamalı... Evet yakın gerçekimlerindeki şeyler de yani o efektler de sırtmadığı için ben açıkçası şey demiştim Mad ikisinden bir tanesini Star ağır kapışacaklar yani. diye yapmıştım. O yorumumu da şey yazmıştım ben yanlış hatırlamıyorsam Star Wars'a. Ee, pardon şey Mad Max'e. Ya The Martian'da Halif'in sakalı bile yokmuş ya. sakalını da o, görsel e efektle yapmıştım. ya harbiden yani ya, bugün gün aktörleri çalaramayacaklar herhalde. Kaskın ha. üstündeki kırmızı şeyi bile atıyorum sticker yani. bile Efekle yapmışlar yani bu kadar da tembellik olmaz yani onun e abi... kostümcüsü bayağı tembelmiş <gülüyor> demek ki. Onu, onu yapamıyorlar diye Superman'in cape'inin arkasındaki say'ı koymamışlar diyor olur mu? Abi bu kask, kaskın da şu kenarda sabit duracak kırmızı bir şerit yani. <gülüyor> Bazı parlak yüzeyleri bilerek öyle yapıyorlar. Çünkü yakın çekimlerde krema, şey, kameranın yansımasını oradan silmektense direkt oraya e, ha, efekt geçirmek mantıklı, mantıklı daha kolaymış. Şey. E, o Ama yüzden mesela de, kaskların camlarını falan da yapmazlar. Yakın plan çekim değil de. Burcu'nun evet. söylediği sahne onun için. Hani. Ama herhalde şey geniş açı için de ayrı kostüm yapmamışlardır sonuçta. Tabii yani. evet. Hem yakın çekim için hem Tabii geniş adam açı için. Yani arka arkaya çekecekler aynı belki de platformda. E, ve git kostümü değiştir gel kostümü değiştir biraz evet zor olabilir. Ben de Ex makineye vermiştim uyumu ama ben de çok beklentili değildim açıkçası. Çünkü dediğiniz gibi daha büyük, daha çok para harcanmış filmler vardı orada. Devam ediyoruz Oscar'lara. Döndük. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Neredeyiz? İşte saçma sapan bir şarkı dinledik herkesin kafası. Harbiden yani beynimizi... <gülüyor> Ondan ee, önce ne, hangi ödüller verildi ya? Animasyon. Şort evet, ve animasyon uzun. verildi. Kısa ve uzun ikisi de verildi. <gülüyor> Arada bir şey daha verdiler galiba. Verdiler miydi? Yok galiba animasyonlar verildi. Yani Inside Out'a verildi ödül. Evet, bir de kısa bir bir Bear story. Bear Story'e verildi. Onda e, ayıp... Bu seneyi mutlaka almalı e, manteldisinden yola çıkan. Hani o yıl lakin Oscar böylece ya. ayının kime desteğe geldiği de belli oldu yani. <gülüyor> tabii tabii. <ki. gülüyor> Ama ben diyorum bunlar hepsi işaret. Leonardo yani Leonardo Leonardo ya, <gülüyor> Leonardo diyor ki Oscar vermemek için şimdi böyle işte ayılı şeylere falan veriyorlar böyle. Ted ki Aday olsaydı i̇şte ona da verilirdi diyoruz. Bir şeyli aday. Gördük <gülüyor> aslında. Görece sanki. <gülüyor> bir şeyli aday sanki. En iyi yardımcı orada. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde ayıp olur diye remont da veremeyiz diye. En iyi oyuncu orada. E, <gülüyor> bakın uzun. Esi Uyun. aslında çoğu bitti azı kaldı. Ee, ne var? Short film kısa e, şey. film var. <gülüyor> original score, original song. Var. Şarkıların, bu arada gerçekten bu seneki şarkılar çok kötü şu an. Henüz kadar. Lady Gaga'yı dinlemedik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şey, şey, yani Hatta daha da ya kötüsünün hazırlıklı ya. <gülüyor> ya, diye her seferinde. Ya Lady Gaga'nın en azından belli Team bir hareket şeyi var yani. Evet. Evet. Hareket evet. neyi var ya? <gülüyor> Böyle bir ritim oluyor, bir şeyler oluyor falan. Foreign Language film var ya, yabancı dil. Mustang'in ee... kesinlikle kazanmayacağını evet, Mustang bilmemize var. rağmen hepimiz ona oy verdik. Bu arada şimdiye kadar tek geçtiğimiz... Ee, şeyde uzun metraj animasyonda herkes... herkes insan evet, <gülüyor> yani Herkes kazandı başka, Herhalde bundan sonra da tek geçilen Başka bir şey de yoktur herhalde ee, Yok zannedersem hani Asıl büyük ödüller kaldı Çoğunlukla işte en iyi erkek En iyi kadın işte en iyi film En iyi yönetmen en iyi yabancı Değildi film Yok verecekler Kadına evet, verdiler yıllar. Evet erkeği evet, vermediler henüz bana şey saçma geliyor. O ödülün orada verilmesi yani. Bence ne Ya madem kadını orada veriyorsun erkek bu kadar ileriye atmak hani şey geliyor. Yani tamam o tarafı ödülü töreninin başı da çok boş olmasın diye oraya hani en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü veriyorsun. Bari ortalarda bir yerde erkeği ver de yani böyle hani buraya kadar bekletme. Sanki kadını böyle aradan çıkardık gibi oluyor gerçekten. Çok alakasız bir yerde geldi bence yani hiç. Üç Ve verdikleri üçüncü ödüldü galiba. Sofa evet, bizim evet. hani bir de şey de yani bu sene de neymiş hani yapım aşamalarını şey yapıyorsun. Yani diyor ki kadın oyuncu yardımcı kadın en arkalarda zaten onu ilk başta hallediyoruz der gibi böyle. Bir mantık yok yani ona göre kafamızda böyle bir yerleştirmeye çalıştık ama o o şablona da uymadı yani <gülüyor> dakika bir gol bir. Dönüyoruz. Evet. Evet. Evet. Neler evet. neler oldu? Bir <gülüyor> ödül verdik değil mi? Yok. En iyi yardımcı erkek oyuncudan önce bir şeyler daha verildi de... Ne verilmişti? Bilemedim. Normal. Herkes mi uydular? <gülüyor> <gülüyor> Sırrı hatırlamıyorum. Yok ya galiba... Tek mi verdiler? Tek verdiler. Şarkı falan vardı ya. Şey, <gülüyor> kim ne aldı? Animasyonu saymıştık. Evet. En iyi yardımcı oyuncu erkek. Yani oyuncu de kaldı. Ya. Evet, ben de süreci almıştım Bridge of Spies'la kime gitti? Mark Rylance'a gitti. Ya aslında şeye baktığın zaman yaş itibariyle de adam işte kariyeri boyunca bir sürü filmde oynamış. Bununla da verelim artık durumu da olmuş olabilir yani, tabii. Bakınca aslında ben hani içlerini çok böyle zaten diğerlerinden ayrılan biri yoktu. Hani Sylvester Stallone verselerdi. O orada. Karyanlar memnun olurdu herhalde. Evet. O birazcık daha fan oyu, evet, oylaması. Evet şahsen benim adım öyleydi yani. Yani şey için hani akademinin de bu tarz işleri hiç sevmediğini düşünürsek böyle hep yani fanları mutsuz etmeye bayılıyor. Valla ben e, Ruffalo'ya belki verebilirlerdi diye düşünüyordum ama o da olmadı ne yazık ki. Ben Ruffalo'ya bir şey böyle bir tık eksik geliyor bana şeylerinde yani böyle oynadığı rollere %100 böyle tam şey yapamıyorum ben. Neden bilmiyorum ama hani aha ha bunda süper olmuş dediğim bir rolü ne denk gelmedi mi? Hulk olarak iyi dolayı... ben. <gülüyor> Hulk olarak evet. Yani şöyle bir şey dediğim gibi çok e, bence hani şey birbirlerinden ayrılmıyorlar. Daha böyle yani. potansiyeli varmış gibi geliyor. Hayır ben genel olarak hani bu diğer o şeylerle karşılaştığımda değil. Hani böyle bakıyorsun böyle cümleye giriyor işte ifade vesaire falan ama bir yerde böyle o donukluk hissediyorum ben. Yani Mark birazcık daha pişmesi mi lazım diyorsun? Ya estağfurullah. Yani. Yani ya bence, ben sadece böyle bir Yani şey biz, hissediyorum yani. Hani zaten saydeseler hani böyle çok iyi oyuncular koyar mısın koymazsın. Ya şimdi zaten. oyuncu olarak da hani Oscar Havan'a da ona göre gerçekten hak etmiş. Ya bu Biz arada şunu da söylemek ya. gerekiyor hani ana dallardaki e, ödülleri seçerken bir bütünlük e, belirlemeye çalışıyorlar. Yani en iyi yardımcı erkek ya da kadına çok bambaşka filmleri aday göstermiyorlar. O seçtikleri en Aha, iyi film, tabii. en iyi yönetmen, en iyi işte e, erkek, en iyi kadın oyuncu verecekleri potansiyel bir 10 tane film varsa bunun 6'sını zaten en iyi filme vesaire e, sıkıştırıyorlar. Ve o 10 yani çoğunlukla bu altılığın içerisinde ya zaten daha... şöyle bir şey var hani gerçekten yardımcı oyuncu olarak inanılmaz bir oyunculuk çıkaran biri olsa o filmi de zaten Oscar adayı yapar yani. Yani işte, işte diğer faktörleri de saymak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada dönüyoruz Oscar'lara. Ben, ben aldım ben. Şu... Vallahi şey aslında short. Evi sen demedin mi? Evi no, ben de dedim. Iyi. Sen mi? Ha tamam. Short ve uzun şort, belgesel verin. Evet. Kısa ve uzun belgesel. Süp bir... ben bir Evet. Yani ben de kısa. Evet. Yani. İsimden kadar. içinde kız geçiyor diye. <gülüyor> Tam bir, bir seçim olmuş derinliğini yani. Derinliğini anladığımız filmleri yani zaten ikimiz de belgesele çok meraklıyız. Merak <Gülüyor> yani özellikle kısa metrajlı mesela işte National Geographic'li kamyonlar gibi. Tır <gülüyor> belgesellerine bayılır. <Gülüyor> kısa belgesel dalında Girl in the River adında bir belgesel bu kan davası konusunu işleyen bir be kısa belgesel. Ödül kazandı. Uzun formatta ise Amy Winehouse'un hayatını. E Popüler bir seçim olmuş. Evet. İşleyen Amy e kazanmış. Oldu. Burada Chris Rock'ta <gülüyor> Geçirmeye devam ediyor. Geçirmeye devam ediyor. Ellerinde Molotov kokteylleriyle Ukraynalılar artık bir daha Amy Winehouse falan dinlemez dedi. Çünkü uzun metraj belgesel konularından bir tanesi de Ukrayna'nın bağımsızlığını işleyen bir belgeseldi. Yani sonuçta konuya değil de nasıl işlendiğine de bakmak lazım. Asıl değerlendirilen kriter o olduğu için. Tabii ki konu etkiliyor. Özellikle bir e, Yahudi soykırım ile ilgili bir film olsaydı büyük ihtimalle... Ona giderdi ama. Ama yine de güncel daha böyle önemli. Yani dokumenter deyince sinema sonunda bir Daha kitlelere etkili yayınabilmesi için uygun bir platform. Yani daha böyle etkili, güncel, önemli konularda belgesel olması daha doğru bir seçim olur gibi geliyor bana. Yani, yani şöyle bir şey var. Doğru olduğunu düşünüyorum ama yanılıyor da olabilirim. Birka i̇ki sene önce galiba akademi oylama sistemini değiştirdi. Bana Değil haber mı? vermediler bak görüyor musun? Normalde her dalın hangi dalda uzmansa atıyorum hmm. sen yönetmensen sadece en iyi yönetmene ve işte en iyi filme verebiliyorsun. Sen sesçiysen sadece ses kategorilerinde oy kullanabiliyorsun hmm. gibi bir durum vardı diyebiliyorum. Ama iki sene önce yanılmıyorsam bu geneli açıldı. Yani sen yönetmen olsan bile en iyi kostüme oy verebiliyorsun. Her şeye oy verebiliyorsun. Dolayısıyla belki bilmiyorum daha popüler bir seçiminde yüz üstüne çıkması yani normal yani bir süreç e olmuş olabilir tabii. Olmuş olabilir de ama yine de hani bana Ama bence Ben birazcık daha şey mi mükemmeliyetçim yaklaşıyorum hani sen hep benim sadece, sadece ona Yok estaf <gülüyor> Bence yani törenin en önemli şeylerinden bir ben gizli dil izleri bu kadar politik yani bir sunum görmemiştim. Hani evet politik dokundurmalar olurdu genelde şey olarak ama tamamen bütün dokundurmalar politik. Şimdi en son şey yaptılar. Bir önceki sene kaybettiğimiz işte sinema sektörü. Ödül verildi mi arada? Emekçilerine. Ondan sonra ödül verilmedi. İşte müzik girdi. Şey girdi. Chris Rock girdi. Her Üç tane şeyleri... Asyalı çocuk çıkardı. Niye çıkardı hatırlamıyorum. O bir önce değil miydi o? Yani? O, ya şey, o bir önce şey verdiler arada. Yani daha önce iki hafta önce falan verilen işte onur ödüllerini işte. Evet evet. O, tam onur ödül de değil de, halka ne denir. Yani, işte, ne işte, yani. Halka mal olmuş sanatçı ödülü. yok Gibi yani, devlet <gülüyor> sanatçıları ödülü. Yok hani daha böyle şey toplumsal çalışmaları o omurlandıran işte bir ödül vermişler 3 kişiye, 3 yaşlı kişiye. <gülüyor> Ölmeden <gülüyor> önce de, önce de. Dizin diyorsun yani. Bize de bir <gülüyor> özür <gülüyor> vermediler demesinler diye verilen ödüller evet. düz. Yani yine açık söyleyeyim bayağı geçirmeye devam ediyorlar. Her gelen geçiriyor. Hatta Kadim başkında çıktı o bile geçirdi. Ulan madem <gülüyor> öyleydi biraz daha hani zencilere, pardon, siyahilere daha fazla Fırsat versin, verilmesin sağla sağla. Valla hiç... zencilere adaylık vermemişler ama her çıkan zenci ben anlamadım. Be. İşte ekran zamanı daha fazla işte ondan kendilerini günah çıkartmaca yapıyorlar. Yani öyle midir son dakika işte a sen sunma da şu zenci sunsun mu demişlerdir adamlara. Çünkü bu bunun planı ama öyle haftalar baştan, öncesinden yapılıyordu. Ben, onu belki önceden öngörmüşlerdir yani. Bilmiyorum yani atmayım da. Ya yani, akademi başkanının da çıkıp yani öyle bir konuşma yapması hani biraz abesleşti galiba bence yani. Yani şeyde de yaptı zaten. Kırmızı halıda da çıktı, yaptı. İşte orada da e, hani yumuşak bir şekilde işte falan filan haklar bilmem ne falan filan dedi. Gölgeliyor mu bu ırk ayrımı durumu Oscar'ları? Yani bence gölgeledi biraz. Yani çünkü tamamen Chris Rock tamamen onun üstüne gitti. Evet hani yani hiç... komple baş sil baştan yazmış bütün programı. Yani Düzünce başka şovu. arada hani normalde ne olurdu? İşte hani oradaki başka oyunculara espriler yapılır. işte salonda bulunanları bir şeyler olur. Hani daha böyle bir bu kadar politik olmazdı. Tamamen hani yani bu siyah oyuncuların işte şeyle aday gösterilmemesi üzerine hani o orkçılığı... Yani böyle vurgulayan, sürekli vurgulayan bir hal aldı. Yani açık söyleyeyim eğlence için insanlar bunu izliyor. Hani biraz o kısmını verebiliyor olmalıydı bence. Ya ben çok uzun zamandır zaten Oscar'ları çok eğlenceli bulmuyorum şahsen. Ama e, mesaj telaşı yüzünden de tabii biraz gölgelendiği gerçek. Salonda da ama o hakim. Evet. Yani, yani salonda huzursuzluk bilme... olduğu zaman genellikle ha. işte şu ana kadar iyi olursa olsun e, bir sıkıntı oluyor. Döndük. Ne oldu Lady Gaga dinledik. Lady Gaga dinledik. Dinlemesek de olurdu. Yani biraz e, zayıf bence bu sene müzikler. Evet bayağı, bayağı. zayıf. Neyin ödüllerini verdik? Şimdi e, kısa film. Yabancı dilde en iyi film. Ha evet. He, biz Masteng demiştik. Hani bir Şu, mi, bayrakları Türk asın si. kafası. He <gülüyor> evet, Fransız olduğumuz için <gülüyor> Masteng'i destekliyorduk <gülüyor> <gülüyor> Ama olmadı. Reddiymiş bu sene de. <gülüyor> Kısa film dalında <gülüyor> e yok. E Strutter evet. aldı ve yabancı dilde film dalında da Son of Saul aldı. Hungarya'dan. Macaristan. Evet. evet. Macaristan'dan. Şu anda bizim Toto kuru şu şekilde. Ben 8, Kafkaesque 5, Daikitas 5, Kocaayak bayağı başarılı bir şekilde 10 tutturmuş durumda. Kaç ödül veriliyor ki? Onun hepsini mi tutturdun lan? Nasıl <gülüyor> attıysa <gülüyor> artık. <gülüyor> Raymond da 7. <gülüyor> 30 ödül veriyorlar ya. Şu anda sayıyorum 24 ödül veriliyor ve açıklanan ödüller sayısına baktığın zaman yarısından fazlasını tutturmuşsun. Bayağı iyi sallamış. <gülüyor> Valla elim altıda olmasa alkışlayacaktı. <gülüyor> o derece <gülüyor> Bir gün sen de gerçek Toto oynuyorsun. <gülüyor> olmuyor. sonunda para var. <gülüyor> Ama yani politik, tören politik olmaya devam ediyor. Sadece ırkçılık değil. Yani böyle tamamen hani mesajlar, politik, söylemler yani. Yani her sene yine şey seyirci faktöründen faydalanıp çıkıp bir şeyler diyenler yani, mutlaka, mutlaka oluyor. oluyor. Çünkü bu... 800 milyon kişi canlı yüzüyor diyorlar. İşte hani çok büyük bir rakam. Baya yani sayılı organizasyonlardan biridir bu kadar seyirci alan. Tabii. Ee, yani şey olarak e, ama yani dediğim gibi genelde bir mesaj her zaman verilir ama törenin geri kalanı o kadar mesaj yüklü olmadığında Hani o çok sırtmaz. Yani sıkıla sıkıla izlersin o kısmı. Genelde yani bu sefer çok bütün tören yani. Böyle bir mesaj içerikli. Birazcık da seni indirgemen olabilir mi Yani boydan dolayı çocuğun Ya O, o mesela o ilginç. gerçekten bence öyle bir mesajlı. O iki çocuk ödülü sunarken siyahi çocukla beyaz çocuk arasında e, ikisinin de altına tahta koyuldu. Birine 3 parça birine 1 bir parça ya da 4 parçaydı işte beyaz çocuğun altında. Zencin'in ama arada da Altını, bayağı büyük boy farklılıyor. Vardı. vardı. Siyahi çocuğun altına konulmasına gerek yoktu aslında ama o şunu demek istedi bence Chris Rock. İşte hayata beyazlar bu kadar önde başlıyor demeyi getirdi. Onlara daha fazla fırsat sunuluyor gibisinden. Evet dönüyoruz. Şimdi de müzik ödüllerini verecekler. En iyi skor, en iyi orijinal song Evet. evet, büyük ödüller kaldı ve politik mesajlar devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, en iyi skor ve en iyi müzik şarkı dalında Oscar'larda verildi. Bence en iyi şarkı biraz ya zaten çok zayıftı yani bütün hepsi. Artık en hiç... iyi şarkı Spectre'yi verdi. Evet, Spectre'yi verdiler. Ona da gay diye mi verdiler diyorsunuz şimdi? Yani yani. Kendi öyle bir izlenim yarattı yani. Yani açık sözlü hani şu şarkı daha çok hak etmişti diye bileceğim bir şarkı yoktu orada içlerinde. Belki de onlar da öyle düşünüp bari bir, bir politik mesaj daha verecek birine verelim dediler. Film müziği. <gülüyor> en iyi film müziği dalında da Kafka Eskin tahmin ettiği gibi Hateful Eight filme gitti. önce vereceklerdi kesin diyeceğim orası yani Morikone'ye. Bence ama hak etti de aldı yani. Evet ama hani ama o adamda. şey olarak almış film müziği katkı ödülü. Lifetime... lifetime achievement evet. bilmem ne falan şeklinde almış ki hakikaten o halini gördükten sonra iyi ki de vermişler diyorum ben. De. Bugün after party'de gidebilir kendisi. Sonra Alici çıktı. Evet. evet. Alici niye hala var ya? Yani yeni film çekti herif, var, seviliyor, komik bulunuyor. Ben de çok çok bekledim. Çok şey var. oluyor, oluyor yani. Ama bir tarihe tanıklık ettik galiba. Tam biz de şeyin yalancısıyız şarkıcının neyse artık adını da işte ilk açık olarak bir eşcinsel olduğumuzu evet, söyleyen aldığı birinin aldığı ilk Oscar ödülüymüş bu o bakımdan aslında tarihi bir önemi var ama ilk değil yani bir de yani tarihe tanıklı edişimiz bu Oscar'da ilk değil bir de Şili'den bir Oscar evet, evet. ilk kez yani Fransa ya üstünden Türkiye'ye de gelse <gülüyor> bir ilk olabilirdi. <gülüyor> Onlar herhalde aralarda bir şeyler içiyorlar, yiyorlar, biraz kokain bile çekiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Enerji hiç düşürmemek için. Çok enerjik gözükmüyor aslında bakarsan yani. o, Bizden enerjik olabilirler. Yani. <gülüyor> Kuzen dansıydı işte. Yani şeyi, <gülüyor> başta şeyi düşürdü. Yani ilk başta Chris Rock sert girerek zaten. Hani bence salonun havasını düşürdü. düşürdü alkış almadı lan yani girişteki kesprisinden sonra. Yani millet gelindi doğal olarak. Yani aldı canım yani e, alkış aldı. Hayır abi, sonradan yani, millet alıştı diyeyim Oscar diyorlar. salonundaki şey... alkışları, Oscar e, törenlerindeki işte arka şovları vesaire falan hiç görmesek e, tamam yiyeriz bu Oscar töreni diye ama bu Oscar töreni çok sönük geçiyor abi. Bilmiyorum yani, yani e, çok bir, son birkaç senedir öyle cümbüş şeklinde geçen Oscar ben de hatırlamıyorum pek. Yani şey ne zaman sundu e, Hugh Jackman? Belki en, en hani hatırladığım Oscarlar arasında şey eğlencelilerinden birisi oydu e, mı? Barney, Barney Stinson'un sunduğu bir da şey güzeldi, bir güzeldi, eğlenceliydi. Sundu. O da 2 sene önce miydi? Evet, evet. saat e, 6.40'a geliyor ve son 4 ödül. Evet 2 sene, sene üst üste <gülüyor> sözü hemen e, kafkayese bırakıyoruz. <gülüyor> Ne diyorsun, inaritu? İnyaritu. Alacağını biliyorduk. Aslında Yeniden, biz içten içe biliyorduk bunu. Evet. Ama istemiyorduk. Ben... <gülüyor> yok, ben istiyordum da. Filmi... Yok, yönetmenlikte ben de hani... Revenant'ın benim gözümde alabileceği tek şey yönetmenlikti. Onu alması martıktı. Leo'dan Bence... beklemiyor musun? Yok. yok, ya, ödül yok mu? <gülüyor> Bence de biraz ödül töreni öyle şekilleniyor gibi Hı. sanki. <gülüyor> Leo ödül vermemek için kurgulanmış bir diyalog kartunu. Komplo oldu, teorileri <gülüyor> devam ediyor. Bu ara yoktu <gülüyor> arkadaşlar. Bu ara yani. Politik insan <gülüyor> duymadık pek. Gerçek şeydi. Ya Inari Tuyda çok dinlemedik yani. Olur evet, o <gülüyor> da doğru. Çünkü dinlememizi de istemedi akademik. Alttan verdim müziği. Sonra da kestim müziği dedim ayıp olmasın. Evet. Şimdi 3 ödül kaldı. En iyi erkek, en iyi film, en iyi kadın. Evet. Zaten. Yani yani demin onu söyledim işte. Yani eskiden yanlış hatırlamıyorsam filmden önce yönetmen veriliyordu. Şimdi filmden önce en iyi erkek oyuncu verilecek herhalde ki. Yani bu da biraz da bu hype tam dolayı öyle bir sıralama yapılmış olabilir diye düşündük beni. Valla yardımcı kadın oyuncuyu önce verdiler. Araya baya bir şey diğer ödüs sıkıştırdıktan sonra en iyi yardımcı erkeği verdiler. Belki bu sefer bir sıra değişikliği yaparlar mı? Ee, en iyi önce verip sonra en iyi kadını mı verirler? Fark. Hiç sanmıyorum ben çünkü yani açık söyleyeyim Leonardo Oscar alacak mı almayacak mı diye izleyen bir sürü insan var. Yani onu böyle olabildiğince geçe bırakmak işlerine gelecek. Ama yani geçe bırakması mı kaldı amına kuyum? Saat yediye çeyrek var, var arkadaşlar. Ya ya, iş yani, yani bize göre öyle orada ben, onlar hoş. <gülüyor> Ne diyorsunuz abi? Son bu gidişattan sonra e, tahminlerde değişiklik olan var mı? Sonuç film, film ve şey için. Ya bence filmi Remnant'a verecekler, oyuncuyu başkasına verecekler. İlk Kadında da Cage, Cage, Cage Blanchett. Cage. <gülüyor> Onu vermezler artık yani. Ya çok verdiler. <gülüyor> <gülüyor> geçen sene almadım ama. Geçen sene mi Evvel sene. Jennifer almadı abi geçen sene? Evvel C -C -C -C seneyi C -C -C aldı galiba Cage Blanchett. Öyle mi? Ya o filme da. Yani de. şey zaman çabuk geçiyor. Budiyan'ın e, <gülüyor> filmiyle almıştı. Evet. En iyi kadın oyuncu ödülünü de verdik. Artık her ödülden sonra bir ara vermeye başladılar. Hmm. Bu şey gibi oluyor. Bütün büyük spor müsabakalarının son, son 10 dakikası evet. 30 dakikaya uzar ya. Beklentiyi zirveye çekmek için. Evet, zaten şimdi, demin de dediği gibi, bundan sonraki ödül belki de hani gecenin en çok beklenen ödülü. Hani yani kimin alacağından çok, Leonardo alacak mı, almayacak mı gibi bir şey var yani. Evet. Bu arada en iyi kadın oyuncuyu Brie Larson aldı, Room filminden. Bunu da ben tahmin etmiştim. Şu an skor, ben 10, koca ayak 10 şeklinde liderliğimizi sürdürüyoruz. Anadolları gelince biraz daha oca ayak. Süper, evet. Anadollar tam Çünkü çok şey teknik bir adam olduğu için kendisi. Aynen i̇şte öyle. İşte seks miksajı falan. Adam yapma seks diyor ya, bütün <gülüyor> bilgisi. Bir kere takıldı ya, <gülüyor> sabah kadar <g> <gülüyor> çıkmadım yani sabah oldu ama... Şey için bilmiyorum, e, en çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Eskin hangi filmden sevmiştim ben bunu? Şey, 21 Jump Street'te mi inmişti. Orada... Hadi. Sevimliydi de galiba yanlış hatırlamıyorsam. Valla Room'u seyretmedim ama gösterdiği klip itibariyle ben de pek bir Işık görememiştim. Yani o çok küçük danış, çocuk danış açık söylüyor. diye düşünüyordum ben. Küçük çocuk bence hepsinden daha iyi oynamış şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> yani Dericiye parlak diyorsun yani. Yok o çocuk yıldızlardan genelde bir bok olmuyor Parkarlık sonra. Neyse Jennifer Lawrence'a vermediler. Ha o iyi bir şey. Yapmadım, evet ya. o iyi bir şey. Bu üçüncü mü dördüncü mü? Ee, dördüncü adaylı gibi. Adaylı. Ama yine en, şeyi Farklı söylemiştim ya. kesin olan hı. hani ya, en yaşlı kadına vermeyeceklerini söylemiştim. O belliydi. Yani önemli değil kim oldu aslında genel olarak. Evet ve en iyi vermediler. erkek ödülü için dönüyoruz. Oo, yes. Ya. Yani, çok saçma yalnız. Hiçbir box almayın. En iyi çok iyi film ama ya, ilk <gülüyor> film <de> yani ilk filmde oluyor da yani. Mikrokitlerin yürüdüğünü, valla, böyle vardi. nasıl işte Lio'ya ya of. Abi senelerdir uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hepimizin emeği var. <gülüyor> ben buradan yani. sen diyorsun yani. <gülüyor> Yo demiyorum da hani baya fenleri uğraştı. Yani baya yani. evet uğraştılar evet, gerçekten. Evet kendini geliştirdi. Büyük kampanya yapıldı yani. Evet. Bana soran sen en iyi rolü şeydeydi yani. Ya Blood Diamond'tı. Ben ama mesela beğenmişim. ne bileyim AKP gitsin yani. diye de hey çok hey uğraşıldı hey. ama olmamıştı yani. şey Island mıydı neydi filmi? Ne? Shutter Island. Shutter, Shutter. Shutter Island. Ben mesela onu da harika bulmuştum. Abi herifin kötü oynadığı film var mı ya, çok iyi oyuncu herif. Yok çok gelişiyor. Şey. Her filmi üstüne koyarak ya, gidiyor. Onu kabul etmek Sadece şöyle hatırlanacak bence bu Oscar töreni. Leonardo'nun Oscar aldığı tarihinde en çok politik mesajı olan Oscar töreni olarak Politik mesajı taktım diyorsun. Taktım çünkü hani <gülüyor> bir tane politik mesaj yok. Herhalde 5-6 ayrı çeşit politik mesaj vardı He. bütün şeyde. Hani. Si... Ama iklim değişikliği politik mesaj sayılmıyor ya. ya. Politik mesaj yani iklim değişikliği yok. Diyorsun. Gazetecilere ihtiyacımız olduğu yok çocuk tacizi işte ya da sonra yani din adamlarının çocuk tacizi. Normal üniversitelerdeki taciz olayları, siyahi insanlara yapılan ırkçılık. E, eşcinsellikle ilgili politik mesaj. Yani altı ayrı başlıkta politik mesaj vardı. Bilmiyorum e, Raymond sen ne diyorsun? Kısmi İzledim bütün aynı... şeyi töreni baştan sonra. Çok güzeldi, sonra. <gülüyor> çok iyiydi. Bir daha olsa bir daha izledim. öyle diyorum. Yani. <gülüyor> o zaman izledin iyi oldu. Evet. evet. evet. Uzanlı çok iyi biriyiz. en iyi ki Leo aldı sonunda bir daha da vermezler ömür boyu ona. <gülüyor> ya da ömrü ve ömrü yet mesela ikinci tura dönmeye ömür yetmez herhalde. Aldı, aldı mı lan bu şeyde? Ben olsam aldım. aldım Zaten hak etmiştim diye, Edwin diye bağırdı. En iyi filmi de Spotlight aldı. Aldı. Vallahi aldı. Dediğim gibi bekliyorduk. Aldı Çok şaşırtıcı ben. olmadı. Mad Max alsa şaşırırdım yani. Evet, şeydi, Loto'da. Şimdi evet, Loto sonuçlarına gelelim. Evet, ben 11 tutturdum. Kafkaesk 9 tutturdu. Daikitas. Daikitas 7 tutturdu. Koca ayak 10 tutturdu yani ve Raymond da 9 tutturdu. Yaptığın yerden 9 buldum oğlum. <gülüyor> yani <gülüyor> burada ben buradan copy paste 9 aldın yani. <gülüyor> Daikitas sonuncu. Ben Deniz birinci oldum. Tebrik. <gülüyor> Tebrik ediyoruz o zaman evet. Destoyu buradan. Evet. Pahalıdır, koca bir pahalıdır. kucak dolusu hiçbir şey kazanmadım. <gülüyor> Yalan gazoz kapağı vardı şunlardan al bir tane. Koca bir hiç. Koca bir hiç kazan. <gülüyor> evet o zaman bunu ufak ufak bitirelim. Kim editleyecek lan bunu şimdi? 86 bin parça. Neyse. Geekstra.com Geekstra.com Evet. Nasıl buldunuz podcast'i? Bana soracak olursam ben bilmiyorum nasıl buldum. Yani dediğim gibi kafamız zaten güzeldi. Çok fazla konuştuğumu hatırlamıyorum ben. Evet sen... önce çok fazla konuşmadın arada bir ara, ara evet ses belki ıı, gibi sesler çıkartmış olabilirim oradan tahminler olmuş çalıştım. olabilirim <gülüyor> o senin payın iyice düştü. <gülüyor> Hoş olmamış. Raymond zaten bütün podcast boyunca var. Evet horluyor. Horluyor çünkü. Ama sabah 7.30'a kadar aslında hem izledik hem de her e, arada girip bir şeyler söylemeye çalıştık. Evet, Çoğunlukla... dönem boyunca konuşmadığımız için evet. hani arada ne sıkıştırabiliyorsak oydu. Bir de ses kalitesi tabii ki hani büyük oda, çok kişi mikrofonu herkes şey yapamıyor, yüksek teknolojik aletler kullanmıyoruz. Profesyonel evet. aletler. Dolayısıyla ses kalitesinde biraz iniş çıkışlar olabilir. Bunu da anlayış göstereceğinizi umuyorum. Evet, yani bundan sonrakilerde de olacak anlamına gelmiyor bu sonuçta. Baş başa iki yani, veya üç tabii. kişi kaydettiklerimizde çok ciddi sıkıntı yaşanıyor yani, zaten. İleride hani mikrofon almaya yaka mikrofonu almaya falan paramız olur. O, o zaman, zaman işler değişir. İşler değişir. Neyse yani Oscar özel yayını da böylelikle bitmiş oldu. Çok fazla konuşamadık aslında üstüne. Daha çok ödülleri kimler aldı? Aynen. Ha iyi olmuş. Dülü, ödülü ödül kim aldı? Aman be ben bilememişim falan gibi. Çünkü bir Toto da oynamıştık bir Oscar o, ben Toto. Ben oynamıştık. kazandım. Oscar Toto'yu sen kazandın ama ödül koymadığımız iyi olmuş. Evet. <gülüyor> ben bir ara koca ayak mı kazanacak acaba? <gülüyor> Falan dedim. Evet evet ilginçti yani Raymond da yaptığı yerden bayağı şey bildi Çünkü ama. Çünkü <gülüyor> Toto'nun listesini yaparken Koca ki. Koca ayağı kopyaladı diyorsun. Kopyaladı yani bana da koy onu falan dedi. <gülüyor> zaten bu podcastte ile birlikte yaptığımız tabloyu da paylaşıyor oluruz herhalde sizinle. Onun dışında ne kadar götümüzden saldadığımız zaten orada <gülüyor> gör belli yani. olacaktır. Hayır bir de mesela seninle daha önce de bir Oscar Podcasti kaydetmiştik e, adaylar açıklandığında. O zaman da tahmin yapmıştık aslında belli başlık evet. kategoriler için. Orada yaptığımız tahminleri de yinelemedik sanırım geçtiğimiz gece. Yani aynı şeyleri söylemedik o gece. Söyle mi? Muhtemelen öyle. Ya çünkü o gece hepimiz hepimiz kıçımızdan attık yani. Ben e, şey yaptım mesela bazı şeylerde. E, sizin söylemediğiniz. E, sizin söylemediğiniz şeyi de seçeyim bari. Falan diyerek e, oynadığım şeyler vardı. Keşke bir şey koysaydım, hatta bir şeyler kazanabilirdim. <gülüyor> o zaman e, outro'yu da kısa keselim. Dairektese bize evini açtığı için teşekkür ederiz. E, konuk olarak katılan koca ayak her ne kadar ertesi gün keşke gelmeseydim, Allah kahretmesin <gülüyor> demiş olsa da koca ayak da buradan teşekkürler ve canım bir podcast gece... kolay çekilmiyor podcast. <gülüyor> Ve bütün gece bize e, Horultu e, suyla Fon yapan e, Raymond'a da Teşekkür <gülüyor> etmiş oldum. Selamlar, saygılar O zaman e, <gülüyor> Geeks.com <gülüyor>